Kapıyı hızla açıp içeri giren Bedri'ydi. Yüzü sapsarı ve heyecanlıydı. Macide şaşırdı. Eski hocasının bu kadar telaşlı halini hiç görmemişti. Bedri dikkatle Macide'nin yüzüne baktıktan sonra ''Ağlamışsınız. Demek haberiniz var.'' dedi. Macide bir şey anlamadı. Bedri herhalde Ömer'in bir kadınla beraber sinemaya gittiğini söylemek istemiyordu. Genç adam itidalini tekrar elde etmeye uğraşarak devam etti. ''Şimdi telaş etmekten ve şaşırmaktan bir fayda yok. Sükunetle düşünmek ve bir çare bulmak lazım. Ben Ömer'in bu işte bir alakası olmadığını eminim. Onun böyle şeylere burnunu sokmak adeti değildir. Bu Nihat denen köpeğin narına yandı.'' Macide Nihat lafını duyunca uykudan uyanır gibi oldu. Korkunç bir şeyler sezdi ve Bedri'ye doğru bir adım atarak ''Bir şey anlamadım. Ne Nihat'ı? Ne oldu? Benim haberim yok.'' dedi. Bedri şaşırdı. ''Nasıl olur? Peki niçin ağladınız?'' ''Demek duymadınız.'' ''Öyle ya. Nereden duyacaksınız? Bir iki saatlik bir iş.'' Macide daha çok telaşa düştü. ''Söylesenize ne oldu? Ömer'e bir şey mi oldu?'' <gülüyor> ''Evet.'' Dairesinden çıkacağı sırada tevkif ettiler. Nihat'la yanındaki çocuklardan birçoğu da yakalanmış. Profesör Hikmet'i de çağırmışlar fakat herif bir kolayını bulup yakasını sıyırmış. Hiç ise tevkif edilmedi. Nüfuzlu ahbapları var. Herhalde onlar müdahale ettiler. Macide bir iskemleye tutunarak ''Neden? Sebep neymiş? Vezneder meselesi mi?'' diye sordu. Bedri ''Ne veznederi?'' dedi. Ömer'in bir zamanlar kendisine anlattığı bu vakayı hemen hatırlayamamıştı. Macide ısrarla sormaya devam etti. ''Siz nereden haber aldınız? Sebebini öğrenemediniz mi? Ömer şimdi nerede? Hemen gidip görebilir miyiz?'' Bedri Macide'ye bir iskemle göstererek ''Oturun. Telaş etmeyin. Karakoldalar. Galiba bu gece orada kalacaklar. Görüşmek belki mümkün olmaz. Şimdilik doğru da değil.'' İşin ne olduğunu öğrenelim. Ben meşgul olurum. Duyar duymaz hemen buraya geldim. Nihat'ın arkadaşlarından biri söyledi. Profesör Hikmet'in serbest bırakıldığını da ondan öğrendim, dedi. Bir müddet genç kadının yüzüne baktıktan sonra ağır ağır devam etti. Bunun böyle olması korkunç bir şey. Hiç beklenmeyen bir şey. Kim bilir dün akşam nerelere gittiniz? Nihat beraber miydi? Hmm, değildi. Öyle ya onlar Beyazıt'ta habersizce ayrılıverdiler. Yanındaki çocuklarla beraber. Ben başka herhangi bir şeyden şüphe etmiyorum. Zaten bana haber veren çocuk da bir parça çıtlattı. Bu tip meselelerle ilgili bir iş olacak herhalde. Fakat tevkife kadar götürecek ne yaptılar acaba? Siz Ömer'in hiçbir şeye karışmadığına eminsiniz değil mi? Nihat'la yanındaki delikanlılar buraya sık sık gelirlerdi. Fakat manasız münakaşalardan başka bir şey yaptıkları yoktu. Neyse, bunları anlarız, hepsini öğreniriz. Sessizliğinizi koruyacağınıza emin olsam hemen şimdi gider öğrenirim. Fakat sizi yalnız bırakmaktan korkuyorum. Macide, korkmaya lüzum yok demek isteyen bir gülümsemeyle başını salladı. Bedri, peki, gidiyorum, beni bekleyin. Geç kalırsam yarın sabah gelirim, İstanbul'a geçeceğim. Karakola sokmazlarsa arkadaşları filan arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Alasmarladık. Elini uzattı. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Macide size itimat ediyorum demek istiyor ve karşısındakinin gözlerinin daha çok daha başka şeyler söylediğini zannediyordu. Bedri merdivenleri koşa koşa inerek çıkıp gitti. Macide hiçbir şey düşünmüyordu. Uyku sersemi gibi olmuştu. Dün akşamdan beri birbirini kovalayan hadiselerin ağırlığını ancak şimdi ve tamamen duyuyordu. Biraz evvel kendisini eteğinden çekerek dışarı bırakmak istemeyen o da insanı boğacak kadar daralmıştı. Pencere, genişliğe ve sonsuzluğa değil bir kuyu ağzı gibi daha karanlık ve boğucu yerlere açılıyordu. Çay fincanının şekerlerini emen sinek, masa örtüsünün bir kenarında bayılmış gibi hareketsiz duruyordu. Biraz evvel, ''Bu hayvanın bile yaşamak hakkı var da benim niçin yok, niçin?'' diye düşünen Macide şimdi odayı ve sineği bırakıp açık bir yere gitmek, hava almak, göğsünü şişire şişire hava almak istiyordu. Elektriği söndürdü ve dışarı çıktı. Az insan bulunan sokaklarda gezmek istiyordu. Halbuki caddeler kalabalık ve aydınlıktı. Şişli taraflarına doğru yürüdü. Acele adımlar atıyordu.'' Yolda bu vakitte yalnız bir kadın gören birkaç beyaz pantolonlu ve kıvırcık saçlı kibarzade arkasına takılmak istedi. Macide yürüyüşünü biraz hızlandırarak onlardan kurtuldu. Kahramanlar bir kadın elde etmek için koşup terlemeyi fazla bir zahmet saymışlardı. Hürriyet abidesine giden şoseye gelince ağırlaştı. Yol ve hava içindeki darlığı biraz geçirmişti. Evlerin bittiği ve uzaktan kır gazinolarının göründüğü bir yerde yolun kenarına otların üzerine oturdu. Burada düşüncelerin birdenbire kafasına hücum etmesiyle karşılaştı ve ilk gelen fikir onu telaşa düşürdü. ''Ben Ömer'e yazıp bıraktığım mektupla büyük bir haksızlık etmek üzereydim.'' diyordu. ''Bereket versin eline varmayacak. Döner dönmez yırteceğim.'' ''Nasıl oldu da elin herifini Ömer'e benzettim?'' Fakat elbisesi, şapkası, sonra yürüyüşü ve başını biraz yana eğerek konuşması arkadan ne kadar benziyordu? Bir adama, beş on adım gibi yakın bir mesafeden kocasına benzetmek için bu kafi midir? Zannetmiyorum. Demek ben Ömer'in böyle bir vaziyette ve böyle bir kadınla gezip dolaşacağını tabii hatta muhtemel buluyormuşum. Bir an bile tereddüt etmedim. Neden? Onun hakkındaki hükümlerim bana böyle yanlışlıklar yaptıracak hali buldu mu? <gülüyor> Belki de. Mektubu hemen yırtmalıyım. Herhangi bir şekilde Ömer'in eline geçerse rezil olurum. Rezil mi olurum? Ne münasebet. Mektupta benzetmekten bahis yok ki. Galiba bir yerde kapalı bir şekilde yazmış sonra karalamıştım. Karalamasam bile bir şey anlamazdı. Şu halde... Beni Ömer'e karşı mahcup edecek neresi var? Hiç. Mektubu hemen yırtacağım. Muhakkak. Fakat yazdıklarım yanlış mı? Bu vakalar olmasa da mektubu aynen bırakıp gitmek mümkün değil miydi? Orada bir vakayı değil, bütün bir hayatın parçasını söylemek istedim. Üç aylık beraberliğimizin hesabını yaptım. Evet. Hem de eksik veya fazla denecek en ufak bir yeri olmamak şartıyla... Ömer'i bir kadınla gördüğüm yanlışmış diye, hatta, hatta Ömer tutuklandı diye yazdıklarımın bir tekini değiştirmek mümkün mü? Hadiseler ve insanlar hep aynı olarak kalmış değiller mi? Hatta bu tutuklama vakası, düşüncelerimin ne kadar doğru olduğunu, Ömer'in kendini nasıl körce felakete sürüklediğini, daha doğrusu sürüklettiğini ispat etmiyor mu? Ömer'in başına gelen bu iş beni adam akıllı sarstı. Onun zavallı hali gözümün önüne geliyor. Fakat bütün bunlar beni tekrar ona yaklaştırıyor mu? Onunla tekrar müşterek bir hayat sürebileceğine inanıyor muyum? Tamamen samimi olmak lazım. Her şey buna bağlı. Hayır, inanmıyorum. Eyvah, her şey sahiden bitmiş. Düşüncelerinin burasına gelince ümitsiz bir çocuk gibi gürültüyle içini çekti. Ve kendi kendine söylenmeye devam etti. Bedri gelmeden biraz evvel yazdığım mektubun bir yerinde samimi olmadığımı düşünüyordum. Neresiydi? Evet, bu sefer Ömer'in evini bırakıp çıkarken hiçbir ümidim olmadığını, Emine teyzelerden çıktığım zamanki gibi gizli bir hissin bana cesaret vermediğini söylediğim kısımlardı. Hiçbir ümidim yok muydu? Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini umacağım derken, hiçbir şey kastetmiyor muydum? Mesela... <gülüyor> of, çok samimi olmak lazım. Bu sefer kendime karşı. Mesela Bedri. O satırları yazarken, acaba Bedri'yi hiç aklıma getirmedim mi? Farkında olmadan filan. Yoksa... Bedri gelip Ömer'in tevkif edildiğini söyleyince ve benimle yakından alakadar olunca mı bu fikir kafamda belirdi? Hmm, belki de. Mektubu yazarken onu hatırladığımı zannetmiyorum. Peki şimdi ne diye bu mesele üzerinde bu kadar çok duruyorum? Bedri dün akşam yanımdan ayrılırken size her zaman yardıma hazırım gibi bir şeyler söylemişti. Nereden biliyordu? Nasıl tahmin etmişti? Ne kadar insan bir hali var. Ömer'in felaketine benim kadar, belki de benden çok üzülüyor. Başkası olsa bu kadar vakalardan sonra memnun bile olurdu. Hiç memnun olmuyor mu? Tavrından böyle bir şey sezilmiyor. Halbuki hislerini saklamakta pek başarılı değildir. Fakat ne kadar güzel konuşabiliyormuş. O müsamere akşamında, hangi müsamere akşamı? Daha dün gece değil miydi? Tam bu saatlerde. Bana aylar geçmiş gibi geliyor. Dün akşam ne güzel ve ne doğru şeyler söyledi. Bu meşhur ve malumatlı adamlar onun gözlerini boyayamamışlar. Demek herkesin öyle olması ve onları beğenmesi şart değil. Belki de Bedri bizim bilmediğimiz şeyi biliyor. Bu manasız ve boş hayattan daha başka bir şey olması lazım geldiğini... Ve bu başkanın ne olduğunu. Eğer Emine teyzemlerden, Balıkesir'deki komşularımızdan daha yüksek olanların muhakkak İsmet Şerif veya Profesör Hikmet soyundan olması icap etmediğini, daha akla yakın, daha insanca yaşamak da mümkün olduğunu o da görüyorsa ve böyle bir hayata varmak ona göre mümkünse, ne fevkalade bir adam, öyle ya başında bu kadar felaket varken kendini kaybetmemesi, Ömer gibi bir arkadaşın her haline en dayanılmaz muamelelerine tahammülü, bana karşı aldığı vaziyet ve mukabilinde bir şey beklemeden gösterdiği alaka, daha birçok şeyler, onun nasıl düşünen, duyan ve bunları ölçüp biçtikten sonra, verdiği kararlara göre hareket eden bir insan olduğunu gösteriyor. Bana, Hiçbir zaman Ömer'in arkadaşına yakışmayacak bir şey söylemedi. Bir tavır almadı. Fakat... ...daha mühim ve... ...düşündükçe daha hoşuma giden bir tarafı var. Rol de yapmadı. Hislerini saklamaya çalışarak küçülmedi. Eski hatıraları... ...ara sıra ortaya koymaktan... ...ve hala bunların tesiri altında bulunduğunu sezdirmekten kaçmadı. Fakat... ...buna rağmen... Herhangi bir arzusunu veya gizli bir maksadını belli ederek kendisine gösterilen arkadaşlık ve itimattan istifadeye bile kalkışmadı. Macide yerinden kalktı. Tekrar acele adımlarla evin yolunu tuttu. Bedri'nin havadis getirmesi ve onu evde bulamaması ihtimali vardı. Fakat adımlarına bu kadar çabukluk veren şey Bedri'nin vereceği haberler miydi yoksa kendisi mi? Dimağında belirmek isteyen bu soruyu zorla sürüp çıkardı. Bedri ertesi gün öğleye doğru geldi. Macide geceyi oldukça heyecanlı geçirmiş ve hemen hemen hiç uyuyamamıştı. Ömer'le beraber yaşamaya başladıklarından beri ilk defa yalnız yatıyordu. Yorganın altına girmeye cesaret edemedi. Elbiseleriyle uzandı. Ara sıra dalar gibi olsa bile küçük bir çatırtı veya sokaktaki bir sesle uyanıyor, Başını kaldırarak Bedri'nin haber getirmesini bekliyordu. Sabaha karşı bir saat kadar uyumuş ve karşı evlerden birinin penceresinden zerzevatçı çağıran bir kadının feryadıyla uyanmıştı. O andan itibaren Bedri gelinceye kadar müthiş bir bekleme işkencesi başladı. Vakit geçirmek için yatağını düzeltmekten başlayarak adeta umumi bir temizlik yaptı. Masa örtülerini silkti, mutfağa gidip birikmiş bulaşıkları yıkadı. Aynalı dolaptaki çamaşırları yeniden tasnif etti ve Ömer'in gömleklerini ve çoraplarını uzun zaman ellerinde tutarak düşündü. ile kapı arasında aşağı yukarı gezindi. Masanın üstüne çıkıp bir bezle abajurun tozunu aldı. Tekrar pencereye gidip yarı beline kadar sarkarak sokağa gözden geçirdi. Beklemek ve telaş nefes darlığı gibi göğsüne yerleşmişti. Ne kitap okuyabildi ne karıştırdığı notalardan bir şey anladı. Ne de bütün gayretine rağmen ağzına bir lokma alabildi. Nihayet daha fazla tahammül edemeyerek sokağa fırladı. Bedri'yi yolda karşılamak istiyordu. Hızlı adımlarla yürüyor ve her köşeden onun çıkıvermesini bekliyordu. Köşeye yaklaşınca yüreği daha çabuk hopluyor, sokağın görebildiği yerlerinde Bedri'ye benzer kimse bulunmadığını anlayınca tokat yemiş gibi oluyor ve öteki köşeye kadar içinde yeniden ümitler beliriyordu. Daha fazla yürüyemeyeceğini hissetti. Belki Bedri başka yollardan gelmiştir ve evde beni bekliyordur diye koşarak geri döndü. Kimseler yoktu. Masanın başına geçip oturdu. Yüzünü elleriyle kapayarak uzun zaman kaldı. Ve Bedri'nin yavaşça içeri girdiğini fark etmedi. Genç adam onu rahatsız etmekten çekiniyormuş gibi hafif biraz da şefkatli bir sesle. ''Nasılsınız? Beni çok beklediniz değil mi?'' dedi. Macide ellerini süratle yüzünden çekti. Ayağa kalkmadan başını sallayarak selamladı. Ağlamış gözlerle karşılaşacağını zanneden Bedri, Macide'nin yüzündeki sakin fakat biraz ihtiyarlamış ifadeden hayrete düştü. Karşısında kumaş kısımları yıpranmış, gıcırtılı bir iskemle oturan ve uzun senelerin tecrübe ve azabını yüklenmiş gibi yorgun bir yüzle zoraki gülümsemeye çalışan kadın, İki sene evvelki ağır fakat taze, sessiz fakat ateşli talebesi değil miydi? Kıvırcık saçta başını dimdik tutan ince beyaz boynu şimdi gevşemişti. Kah bir omzuna, kah ötekine doğru bükülü veriyordu. İnsana korkmadan ve uzun uzun bakan gözleri bezgin bir halde eşyalar üzerinde dolaşıyor ve hiçbir noktada kalmıyordu. Bedri söyleyeceğini unutarak, ''Ne kadar çok üzülüyorsun kızım.'' dedi. Macide ona karşısındaki iskemleyi gösterdi. ''Buyurun, ne oldu, nerede, anlatın lütfen.'' Bedri kendini topladı, gösterilen yere geçerek. ''Tahmin ettiğim gibi.'' dedi. ''Nihat meselesi. Anlatması uzun sürecek. Ben polisten, Nihat'ın arkadaşlarından, Ömer'den öğrendiklerimi toplayarak bir şeyler çıkardım.'' Macide hemen sordu. Ömer'i gördünüz mü? Evet, şimdi yanından geliyorum. Hapishaneye teslim etmişler. Nasıl? Sakin, sakin. E, herhalde bir yanlışlık oldu. Hakikat anlaşılacak ve beni bırakacaklar diyor. Zaten ötekileri kimseyle görüştürmedikleri halde, benim Ömer'le konuşmama müsaade ettiklerine göre vaziyeti pek tehlikeliye benzemez. Neler söyledi? Benden bahsetti mi? Bedri bu suali hem bekliyor hem istemiyormuş gibi telaşlı bir hal aldı. E ''Evet, mesele benim tahmin ettiğim gibiymiş.'' dedi. Fakat Macide karşısındakinin sözünü keserek ''Niçin cevap vermediniz? Benim için bir şey söyledi mi?'' diye sordu. Bedri biraz düşündü. Sonra ''Müsaade edin, evvela işin esasını anlatayım. Sonra oraya da geliriz.'' dedi ve Macide'nin cevabını beklemeden devam etti. Nihat ve etrafına topladığı şu delikanlılar var ya, gençlik, bilgisizlik ve gayesizlik yüzünden ve biraz da ün kapmak arzusuyla bir takım mecmualar, broşürler basmaya, memleket ve millet sevgisini ayaklar altına alıp, etrafa küfür ve iftira yağdırmaya başlamışlardı. İlk zamanlarda önemli bir hedefi olmayan, sırf yolunu bulamamış bir takım heyecanların feveranı olan bu yayınlar, Son günlerde sistemli bir hal aldı. Bu herkes gibi benim de gözüme çarptı. Münakaşalarını eskiden kahvelerde, vapurlarda, yollarda bağıra bağıra yapan, fikirlerini alenen söylemeyi ve icabında yumrukla müdafaa'yı bir kabadayılık addeden bu kahramanlar birdenbire nedense esrarengiz bir hüviyet aldılar. Bunlardan biri de ara sıra Nihat'ın yanında gördüğümüz o tatar suratlı herif. İşte o da tutuklular arasında. Neyse... Çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Bu coşkulu gençler bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek mükemmel bir ağın içine düşmüşler. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz ve yazıyoruz sanırlarken, yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı zavallı birer oyuncağı olmuşlar. Ve nihayet başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmişler. Ele geçen yazılara göre, Memlekette kendilerine muhalif bildikleri insanların listelerini yapıp perde arkasında kalan esrarlı ellere vermişler. Birçok insan düşüncelerine, kanlarına, yedinci kuşaktan akrabalarına ve hatta doğduğu yerlere göre defterlere kaydedilmiş. Bu arada bir hayli de para dalaveresi dönmüş. Yalnız bundan ancak kodamanlar istifade edip öteki zavallı çömezler Allah aşkına bağırmışlar. Zaten mesele de buradan meydana çıkmış. Ortada para oyunu olduğu halde kendilerine bir şey koklatılmadığını sezen birkaç idealist genç işi açığa çıkarıvermişler. Görüyorsunuz ya, iğrenç şeyler. Ömer'in zannetmiyorum ki bir alakası olsun. Yalnız Nihat'ın evine bıraktığı 250 lira yüzünden veznedar meselesi meydana çıkarsa diye korkuyor. Korkuyor da denmez ya, acayip bir halde. Bir gece içinde değişmiş ve kendinden ziyade veznedarı merak eder olmuş. Her şeyin üstünden haftalarca hatta aylarca zaman geçtikten sonra bu hali bana garip göründü. Zaten bütün tavırlarında şimdiye kadar alışmadığım bir durgunluk vardı. Fazla düşünceli görünüyordu. Sonra sizden bahsedince bir türlü sözünü bitiremiyordu. Macide sordu. ''Beni merak ediyor mu?'' Ne diyor? Bedri yüzünü buruşturarak ''Doğrusunu isterseniz ben pek bir şey anlamadım.'' dedi. Sizin isminiz geçince uzun düşüncelere daldı. ''Macide meselesi halledilmeli artık.'' dedi. Ben ''Ne gibi?'' diye sordum. Cevap vermedi ve lafı değiştirdi. Daha heyecanlı olacağını zannetmiştim. Değil. Acaba korkuyor mu diye düşündüm. ''Baktım ki tutuklanmaktan dolayı telaş ettiği yok. Kurtulacağından emin. Belki bu hal biraz daha makul bir hayatın başlangıcıdır.'' Macide gözlerini Bedri'nin yakasındaki bir toza dikerek aldı. Karışık bir hesabın içinden çıkmak ister gibi alnını buruşturuyordu. Bir müddet sonra sabit bakışlarıyla karşısındakini bağlamak ister gibi sordu. ''Siz Ömer'in değişeceğini zanneder misiniz?'' Bedri kaçamaklı bir cevap verdi. E, ne gibi, neden sordunuz? Hiç. Fikrinizi öğrenmek istedim. Ne dersiniz? Bilmem. Değişebilir fakat... Fakat? E, çok zaman ister. Öyle. Birden bire yerinden kalktı. Şu anda bu mesele üzerinde fazla konuşmak istemediğini belli ederek... Hadi gidelim ve Ömer'i görelim. ''Herhalde bana gösterirler.'' dedi. Bedri bu teklifi bekliyordu. Beraberce çıktılar. Tutuklu olduğu yerde Ömer'i görmek güç olmadı. Macide, kocasının adam akıllı değişmiş olduğunu fark etti ve derhal bunun sebebini aradı. Biraz sakalları uzamıştı fakat bu her zamanki hali sayılırdı. Hayır, başka bir değişim. Gözlerinde, yüzünün çizgilerinde başka bir mana vardı.'' Evvela Macide'ye sonra Bedri'ye elini uzattı. Beyaz badanalı görüşme odasında iki tahta sandalye bulunuyordu. Ömer misafirlerini oturtarak kendisi ayakta durmak istedi. Fakat Bedri yerini ona verdi. Macide hafifçe tebessüm ederek kocasına baktı. Ömer'in cevap olarak başladığı gülümseme ise yarıda kaldı. Hiçbiri söze başlayamıyordu. Bedri, karı yalnız bırakıp biraz ötede duran gardiyanın yanına gitmeyi daha doğru buldu. Buna rağmen ne Ömer ne de Macide birbirlerine yaklaşamıyorlar ve bu sıkıntılı sükut devam ettikçe aralarında kopmuş bir şey bulunduğunu daha çok hissediyorlardı. Macide dün yazdığı mektupta ''Birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yok muydu?'' şeklinde bir cümle bulunduğunu hatırladı ve büyük bir üzüntü içinde ''Belki de yoktu. Baksana.'' ''Yabancı gibi. Ben de öyleyim. Neden?'' diye düşündü. İlk görüştüğümüz gün beni tanımadan, dinleyip dinlemeyeceğimi bilmeden ne kadar çok konuşmuştu. Hep böyle. Harkulade başlıyor ve hemen arkasını bırakıyor. Belki tembellikten, belki nereye vardıracağını bilememekten. Nihayet bir şey söylemiş olmak için... ''Çok sıkıldın mı Ömer?'' ''Ne zaman buraya geldin?'' dedi. ''Sıkılmaya vakit olmadı. Dün gece yarısına kadar tahkikat devam etti. Bu sabah erkenden buraya gönderildik.'' ''Çok üzülüyor musun?'' ''Yakşanım, benim bir şeyle alakam olmadığını şimdiden anlamaya başladılar. Yalnız Nihat'ın ve arkadaşlarının haline acıyorum.'' ''Kahramanlar uyuz kedilere döndüler. Her biri kabahati ötekinde buluyor. Daha bugünden kavgaya tutuştular.'' Arkadaşlık ve gaye uğruna canlarını fedaya kalkan yiğitler şimdi yakayı sıyırmak için birbirlerini satmaya uğraşıyorlar. Onları bütün acizlikleri ve çirkeflikleri içinde görmek hazin bir şey. Macide dikkatle dinliyor ve bu sırada ''Kendimize dair konuşacak hiçbir şey yok mu?'' diye düşünüyordu. Fakat bu yabancılığın bütün kabahati kendinde olamazdı. İşte... Ömer dedeminden beri uzak durmakta devam ediyor ve kendilerine ait olmayan mevzular üzerinde dolaşıyordu. Bunu tespit etmek tahmininin aksine olarak Macide'ye hiç de acı gelmedi. Ömer'in kendinden uzaklaşmaya başladığını görmek bu kadar kolay mıydı? Fakat ona kızmaya hatta hayret etmeye ne hakkı vardı? Karşısında her zamanki gibi hareketli ve küçük gözlerle saçları alnına dökülmüş duran, ve sustuğu zaman bile güzel dudaklarını kımıldatan Ömer, ona eski heyecanların, eski arzuların hiçbirini vermiyordu. Kocasını uzak bir akraba, yeni tanışılan, şöyle bir dost gibi, nazik bir alaka ile dinliyor, fakat onda hala aşık olduğu, kafasında hayalini yaşattığı ve belki her zaman yaşatacağı Ömer'den pek ufak birkaç iz buluyordu. Gardiyanın işareti üzerine ayağa kalktılar. Sükunetle hatta biraz dostça ayrıldılar. Fakat Macide kendilerini kapıya kadar getiren Ömer'in yüzünde aynen geldikleri zamanki gibi yarıda kalmış bir gülümseme kasılmasını fark etti. Ve eve gelinceye kadar hatta daha uzun zaman bu hayali kafasından uzaklaştıramadı. Macide hep Bedri ile beraber olmak üzere haftada iki defa Ömer'i ziyaret ediyordu. İçinde gene o tahlil edemediği birbirine zıt hisler vardı. Kocasını görmediği zaman onu adam akıllı sevdiğini fakat artık beraber yaşamalarına imkan olmadığını düşünüyor. Fakat karşı karşıya gelince sevdiği adamla bu Ömer arasında pek az mülasebet bulunduğunu, buna rağmen onu böyle bir vaziyette bırakıp ayrılmanın imkansızlığını, hatta Ömer buradan kurtulduktan sonra da, hayatlarını bir müddet beraber sürüklemeye çalışmanın icap edeceğini kabul ediyordu. İlk tahkikat on beş günden beri devam etmekteydi. Bedri'nin anlattığına göre her gün ortaya yeni bir mesele çıkıyordu. Hadise zannedildiği kadar korkunç bir şey değildi. Beşon budala delikanlının müthiş laflar etmek, yazılar yazmak ve kendilerine bu sayede büyük mevkiler hazırlamak hülyasıyla bir takım dala vereci, macera perest ve satılmış adamlara alet olmalarından ibaretti. Her biri kendini istikbalin hatta bugünün en kuvvetli eleştirmeni, felsefecisi, tarihçisi, şairi, siyasetçisi, gençlik rehberi sayan ve hepsi birden iflah olmaz bir büyüklük deliliğine yakalanmış bulunan bu cahil ve korkak gençler sorgu hakimi karşısında ağlıyorlar, jandarmalara dert yanıyorlar, gardiyanlardan medet umuyorlar ve mahkemeye gizli mektuplar yazıp yeni cürüm noktalarını veya mevcut cürüm ortaklarının yeni cürümlerini haber veriyorlardı. Macide bunları hep Bedri'den öğreniyordu. Son zamanlarda Ömer ne kendinden ne de başkalarından bahsediyor, sadece gözlerini Macide'nin yüzüne dikip susuyor yahut Bedri ile havadan sudan konuşuyordu. Macide bu kararsız vaziyetin daha fazla uzamasında lüzum olmadığına, her şeyi kesip atarak ne yapacağını ondan sonra düşünmeye karar verdi. Bedri ile Beyazıt'taki kahvelerden birinde buluşup Ömer'e gitmeyi tasarladıkları için hala muhatabı edilmemiş uzun mektubu da yanına aldı. Ömer'i görüp konuştuktan sonra ayrılırken gardiyanlara göstermeden bırakmak niyetindeydi. Öğleye doğru evden çıktı. Bedri ile beraber bir aşçıda yemek yiyecekler, saat de Ömer'e uğrayacaklardı. Tramvayda gittiği müddetçe elini cebine sokmaktan ve dört kata kıvrılmış olan mektuba dokunmaktan kaçtı. ''Ne olursa olsun bunu yapmamalıyım.'' diyordu. ''Onun böyle aciz, belki de bana muhtaç olduğu bir zamanda bu darbeyi vurmak... Fakat ne darbesi, ne muhtacı, yanına gittiğim zaman yüzü buruşan o. Beni tek bir söze bile layık bulmayan, benden uzaklaştığını ilk ortaya vuran da o. Hayır, bunlara kızmıyorum. Fakat ne diye bu haksızlığı yapıyor?'' ''Mektubu muhakkak vereceğim.'' Ne zaman yazdığımı da söyleyeceğim. Anlasın ki ben kararımı ondan evvel verdim. Hem de bu tevkifle alakası falan olmadan verdim. Hiç kızmıyorum diyebilir miyim? Fakat kime olsa dokunur. Hem haklı olmak hem kabahatli görülmek. Acaba kafasında benim hakkımda neler var? Her gidişimizde ayrılacağımıza yakın Bedri'nin kulağına bir şeyler söylüyor. Ve Bedri tasdik ediyor. Bana ait bir şey olduğunu seziyorum fakat sormaya utanıyorum. Bedri bu işlerde çok yoruldu ve hiçbir mecburiyeti olmadan çok fedakarlık yaptı. 15 günden beri Ömer'e de bana da o para yetiştiriyor. Her ziyaretimde Ömer'in bana verdiği birkaç liranın Bedri'den çıktığını bilmek keramete muhtaç değil. Hapishanede para kazanmaya başlamadı ya. Fakat Bedri doğrudan doğruya bana para teklif etmeye utanıyor. Ona karşı ne kadar borçluyum. Daha doğrusu borçluyuz. Tramvaydan indi. Beyazıt kahveleri doluydu. Masaların ve iskemlelerin arasından geçerek Bedri'yi aradı. Hiçbir tarafta göremedi. E, burada olsa beni görürdü herhalde diye düşündü. Masalarda oturanların kendisine dikilen gözleri onu rahatsız ediyordu. Şaşkın şaşkın bakınırken köşelerden birinde bir grup halinde toplanmış bulunan Profesör Hikmet ve arkadaşlarını gördü. Şair Emin Kamil, Muharrir İsmet Şerif hep beraberdiler. Muharrir Hüseyin Bey, hayır cemiyetinin saçlı reisiyle tavla oynuyordu. Macide ile profesörün gözleri karşılaştı. Genç kadın eski bir alışkanlık ve yiyecek gibi bakan saygısız bir kalabalığın verdiği şaşkınlıkla gülümseyerek o tarafa doğru bir adım attı. Profesör Hikmet derhal başını çevirerek fevkalade büyük bir dikkatle tavla oyununu seyre başladı. Dudaklarının kıpırdamasından etrafındakilere bir şeyler söylediği anlaşılıyordu. Nitekim macideyi fark etmiş bulunan birkaç kişi de gözlerini başka istikametlere çevirerek masum tavırlar almaya çalıştılar. Genç kadın büsbütün şaşırdı. 5-10 gün evvel kendisine lüzumundan fazla teveccüh göstermiş olan kabadayı, arkadaş canlısı, fedakar ve olgun alimin bu kabalığına ilk anda mana veremedi. Fakat bir tutuklunun karısı olduğunu hatırlayınca gülmeye başladı. <gülüyor> Aman ya Rabbi, benden korkuyorlar," dedi. Müsamere gecesi olduğu gibi bu sefer de ne kızdı ne de hayret etti. Başka bir şey beklemediğini, bu adamların şu anda cebinde duran mektupta yazdığı gibi hakiki insanlığa yabancı olduklarını düşündü. İçinde müthiş bir arzu belirdi. İsmini bilmediği, tariften aciz olduğu bir muhit arıyordu hemen kahveden çıkıp gitmek, sonra da bu adamlarla hiç karşılaşmayacağı bir yer bulup sokulmak istedi. Geri döndüğü zaman, henüz yolda bulunan ve kendisine doğru yaklaşan Bedri'nin gülümseyerek işaret ettiğini gördü. İkisi de karınlarının acıkmamış olduğunu söyleyerek bir şey yemekten vazgeçtiler. Beraberce Sultan Ahmet'e doğru yürümeye başladılar. Macide, kendini tutamayarak, heyecanlı bir lisanla, ''Şu profesörlerin ve muharrirlerin halini görseydiniz.'' dedi. Beni fark eder etmez derhal başlarının önlerine eğip mırıldanmaya koyuldular. Profesör Hikmet herhalde, ''Aman bakmayın bize doğru geliyor.'' dedi ki hepsinin boyunları gerildi. Sırtları kedi gibi kabardı. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben dört beş yaşındayken bazen büyük annemin odasına gider ve onun namaz kılar görünce etrafında dolaşarak konuşturmak isterdim. Kadıncağız gözlerini muayyen bir yere dikmeye çalışır, ben o tarafa geçip yüzüne baktıkça büyük bir gayret sarf ederek beni görmemek ister ve nihayet namaz surelerini yüksek bir sesle tehdit eder gibi okumaya başlardı. Onun bu hali bana fevkalade gülünç gelirdi. İşte bizim bu beylerin tavırları bana onu hatırlattı. Büyük annem kadar acemice ve gülünç bir gayretle gözlerini başka istikametlere çevirmeye uğraşıyorlardı. Fakat kabahat biraz da bende oldu. ''Sizi görüp görmediklerini sormak için yanlarına gitmek üzereydim.'' Bedri gülümseyerek dinliyordu. Macide sözünü bitirince yavaş bir sesle tıpkı müsamere akşamı cemiyet reisinin odasında olduğu gibi konuşmaya başladı. ''Bu adamları kızmak bile fazladır Macide.'' dedi. Genç kadın onun kendisine sadece ismiyle hitap ettiğini fark etti. Fakat bunda samimiyetten ziyade bir hoca, bir abi edası vardı.'' Macide bunun daha iyi olduğunu, çünkü Ömer'den başka bir insanın kendisiyle içli dışlı konuşmasına dayanamayacağını hissediyordu. Hatta artık Ömer'i bile istemiyor ve ruhunda böyle tatlı ve okşayıcı hitaplara karşı hassas olan bir taraf bulunmadığını sanıyordu. Bedri devam etti. Bu adamların hepsi büyük bir tezat ve ikilik içinde çırpınıyorlar. Hiçbiri sırtında taşıdığı ve muhafazaya mecbur olduğu mevki veya paye ile ahenk halinde yaşamıyor. Kafaları zeka itibariyle olsun, yarım yamalak bilgileri itibariyle olsun, merhamete muhtaç bir halde. Şahsiyetleri kırpıntı bohçası gibi. Her şeyleri iğreti, her vasıfları, her kanaatleri iğreti. Basit bir insan, mesela hiç okuması yazması olmayan bir köylü, bir amele... Lalet tayin bir adam bunlardan çok daha mükemmel bir bütündür. Çünkü o adam, mesela Hasan Ağa, Hasan Ağa olarak düşünür, böyle yaşar. Hükümleri hayatın verdiği bir takım tecrübelerin neticesidir ve kendine göredir. Konuşurken karşısında Hasan Ağa'dan başka kimse yoktur. Fakat bu efendilerin hiçbiri kendisi değildir. Fikir diye ortaya attıkları her şey kafalarına rastgele doldurdukları hazmedilmemiş, Acayip, birbirine zıt bilgilerin tahrip edilmiş şekillerinden ibarettir. Mesela Mehmet Bey ile asla Mehmet Bey olarak konuşmaya imkan bulamazsın. Siyasetten bahsedecek olsan, karşında şu Fransız gazetesinin veya bu diktatörün nutkunu bulursun. Müzikle lafı açsan, bilmem hangi gavurun kitabı veya hangi Müslümanın makalesiyle karşılaşırsın. Beğendiği yemeği söylerken bile Mehmet Bey değildir. Mühim adamların nasıl yemekleri beğenmesi lazım geldiğini düşünmeden bir şey söyleyemez. Çok kere iki lafı birbirini tutmamak mecburiyetindedir. Bu bel kemiksiz malumat ve kanaatler mütemadiyen kopar. Birbirinden ayrılır. Sahibiyle ilgilerini mütemadiyen değiştirir. Çünkü hiçbirinde fikirler ve bilgiler kişilik haline gelmemiştir. Hiçbiri ukalalık etmek için malzeme toplamaktan başka bir şey düşünmemiştir. Hiçbir insanı insan yapan şeyin şahsiyet olduğunu, bütün ilimlerin, bütün tecrübelerin yalnız bunu temine yaradığını anlayamamıştır. Onun için bu nevi insanlardan bahsedilirken boyna birbirine uymaz sözler duyarız. Biri aptaldır derken öteki akıllı, biri ahlaksız derken diğeri ahlaklı der. Şu tarafı iyi ama bu tarafı çürük diye hükümler verilir. Bir insanın bilgisi, düşünceleri, mantığı, ahlakı, hülasa her şeyiyle bir bütün olduğunu henüz anlayan yok. Bu muhtelif taraflar bir insanda ne kadar ayrı çehre gösterirse göstersin bir noktada birleşir ve bir ahenk vücuda getirirler. İşte o noktada şahsiyet dediğimiz şeydir. Tam da bu yüzden ben bu yarım, bu iğreti, bu zavallı ve gülünç adamlarla ahbaplık etmekten sıkılıyorum. Onunla beraber piyano dersi verdiğim sekiz yaşındaki bir çocuk, eğer ailesi tarafından gayret edilip daha bu yaşta kuşa benzetilmemiş ve tabi halinde gelişime bırakılmamışsa, benim gözümde birçok muharrir ve birçok felsefeciden daha alaka verici bir mahluktur. Bir garson, bir kayıkçı, şahsi fikirleri olmak, gördüğü ve öğrendiği şeyleri kendine mal etmek bakımından bizim bu münevverlerin hepsinden üstün ve kıymetlidir. Konuşurken birçok şeyler öğrenirim ve karşımda bir insan görürüm. Hazin ve geveze bir kukla değil. Siz onları uzaktan bir şey zannettiniz. Fakat yavaş yavaş ne mal olduklarını gördünüz. Hiç hayret etmeyin. Hatta onların küstah ve mütecaviz hallerini bile mazur görün. Çünkü alelade bir insan bile olmadıkları halde, kendilerine bir de münevver insan payesi verilince, ve hayattaki mevki ve itibarlarını kaybetmemek için bu sıfatı akla hayale gelmeyecek kokkabazlıklarla muhafazaya mecbur kalınca pek tabi olarak dala verici olacaklar. Ahlaksızlaşacaklar ve mütemadiyen birbirlerinin kıymetsizliklerini ortaya vurarak kıymetsizliğin esas olduğu kanaatini uyandıracaklar. Bereket versin, herkes böyle değil. Daha sarp yollardan yürüyen, fakat buna mukabil insan denecek bir insan olmak isteyenler de var. Belki pek az ama var. Unutmayın ki dünyada en korkunç şey ümidini kaybetmektir. Bu söylediğim gibilerin az ve henüz kendilerini tam göstermemiş olması, günün birinde iyinin, doğrunun ve kıymetlinin hakim olacağından ümidi kesmeyi icap ettiremez. Bugün şurada burada teker teker yaşayan ve çalışanlar, Yarın birleşince bir kuvvet olacaklar ve en kuvvetli silahı, haklı olmak silahını ellerinde tutacaklardır. Macide yanındaki adama hayretle bakıyordu. Birdenbire Bedri'yi kolundan yakalamış ve bu şekilde kim bilir ne kadar yürümüş olduğunu fark etti. Her zaman Ömer'i tuttuğu yerden, dirseğinin biraz üstünden yakalamıştı. Sürat elini çekti. Bedri'nin sitem dolu gözlerle kendisine baktığını hissederek başını yere çevirdi. Bir erkek yanı başında uzun uzun konuşmuştu. Fakat bu sefer Ömer'i dinlerken olduğu gibi elinde olmayarak bir sarhoşluğa düşmüyor, kafasında bir takım düğümlerin çözüldüğünü, iradesinin kaybolacağı yerde daha da kuvvetlendiğini görüyordu. Bu sırada Ömer'in tutuklu bulunduğu yerin önüne gelmiş bulunuyorlardı. Macide birdenbire cebindeki mektubu hatırladı. Nefesi tıkanır gibi oldu ve tekrar Bedri'nin koluna sarıldı. İçeri girince hiç beklemedikleri bir haberle karşılaştılar. Kendilerini tanıyan bir gardiyan Bedri'nin yanına sokuldu. E, Ömer Bey'i göreceksiniz değil mi? dedi. Kendisi rica etti. Siz kalacakmışsınız. Hanımefendi gidecekmiş. Yalnız sizinle görüşmek istiyor. Hanım gitmezse çıkmam diyor. İkisi de şaşırdılar. Macide kendini daha çabuk toparladı. E, peki, siz kalın. Ben sizi beklerim nerede isterseniz bana anlatırsınız bütün bunlara sebep neymiş dedi Sultan Ahmet Meydanı'nın karşısındaki kahvelerden birinde Bedri'nin kendisini bulmasını kararlaştırdıktan sonra çabuk adımlarla ve başını lüzumundan biraz daha fazla dik tutarak odadan çıktı Gardiyan Ömeri getirdi Gene tıraşı uzamıştı Hastaymış da sesi çıkmıyormuş gibi eliyle işaret ederek Bedri'yi çağırdı Karşılıklı iki iskemleye oturdular. Ömer hemen söze başladı. Vedri, kısa kesmek lazım, vaktim yok. Beni hiç itiraz etmeden dinle. Beni seviyorsan, ki bunu bilmem ve Macide'yi seviyorsan, ki bunu tahmin ederim, dediklerimi yaparsın. Her zamanki gibi bir anda düşünülüp verilmiş kararlardan bahsetmeyeceğim. On günden beri bu mesele üzerindeyim. On günden beri kendi kendime hesap görüyorum. Müthiş açığım çıktı. Alay etme. Gayet ciddi ve doğru söylüyorum. Otuzuma yaklaşmaktayım. Bugüne kadar ne yaptığımı düşündüm. Bir sıfırdan başka netice alamadım. Hayatta hiçbir şey yapmış olmamak gibi korkunç ve utandırıcı bir şey olabilir mi? Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der kendimi temize çıkarmaya çalışırdım. Fakat... Hadiseler gösterdi ki, fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Fırsat düşmemiş, zorunluluk olmamış. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek, kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkes de var. Fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. Dokunmadan bırakmak, bir gün başını kaldırmasına meydan vermek olur. Sana ahlak vazı verecek değilim. Yalnız benim gibi eş dost arasında akıllı geçinen bir insanın nasıl olup da bu kadar manasız ve bomboş bir gençlik geçirdiğine herkesten evvel kendimin hayret ettiğimi söyleyeceğim. Evvela bunun farkında değildim. Kendilerini derecesiz bir zeka ve kabiliyete sahip sayan arkadaşların arasında Mukaddes ve mağrur bir aptallığa sırtımı vererek yaşıyor ve sırf bununla mühim bir şey yaptığımı sanıyordum. Ne gayem ne de düşüncem vardı. Zekam bütün kuvvetini içinde bulunduğu ana sarf ediyordu. Yerinde bir cevap, keskin bir nükte bütün hakikatlere bedeldi. Böyle günübirlik bir fikir hayatının tabi bir neticesi olarak tezatlara, manasızlıklara hatta edepsizliklere düşüyordum. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytana azizim, ne şeytana. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizde şeytan falan yok. İçimizde acizlik var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey hakikatleri görmekten kaçmak var. Hiçbir şey üzerinde düşünmeye, hatta bir parçacık durmaya alışmayan gevşek beyinlerimizle kullanmaya lüzum görmeyerek nihayet zamanla kaybettiğimiz bir çare irademizle hayatta dümensiz bir sandal gibi dört tarafa savruluyor ve devrildiğimiz zaman kabahati meçhul kuvvetlerde, insan iradesinin üstündeki tesirlerde arıyoruz. Bu böyle devam edip gidecekti fakat tesadüf karşıma macideyi çıkardı. Onu nasıl sevdiğimi, ne kadar sevdiğimi anlatacak değilim. Dünyada hiç kimsenin aynı şeyleri aynı kuvvette duyamayacağını zannediyorum. Onda öyle bir takım haller gördüm ki, benim saatlerce birçok insanlarda arayıp bulamadığım ve yok farz ettiğim şeylerdi. Onda bizim gibi olmayan, olduğu gibi görünen ve bir şeyler olan bir insan buldum. Derhal kendimi düzeltmek, ona layık bir hale gelmek icap etmez miydi? Yapamadım. Ve bu aczimi içimdeki şeytana hamlettim. Halbuki tembel ve iradesizdim. Başka bir şey değil. Hayvan taraflarımı, avuçlarımı almaya, kafamla hareket etmeye alışmamıştım. Basit, çocukça bir takım hürriyetleri, insan olmaktan daha ehemmiyetli buluyordum. Ne kadar seversem seveyim, bir kişiye bağlı kalmak bana garip geliyordu. Sokakta gördüğüm kadınlara dikkatli bakmaktan kendimi alamıyordum. Buna rağmen korktuğum derecede düşmedim. Bu benim adamlığımdan değil, Macide'nin şahsiyetinin benim üzerimde istemesen bile gene mevcut olan tesirindendi. Fakat o müsamere akşamı iş çığrından çıktı. Orada bizim eski arkadaşları, beraber okuduğumuz, koridorlarda gevezelik ettiğimiz, gezintilerde oynadığımız kızları, Hatıralarımda yer tutan bir hayat devresinin canlı mümesilleri olarak görünce derhal her şeyi unuttum. Belki sana macide anlatmıştır. İçtim ve beni seven bir insanın yanında yapılmayacak kadar sululaştım. Karım buna da tahammül edecekti. İş sadece sululuktan ibaret olsaydı. Fakat ben daha ileri giderek bayağlaştım. Saygısızlaştım. Ve etrafın çirkefliğinden bunalacak hale gelen Macide'yi yapayalnız bıraktım. Dahası var. Onu iğrendiren bu muhitin bana hiç de yabancı olmadığını, Beni hiç de sıkmadığını ve tiksindirmediğini göstermiş oldum. Bunların tamiri mümkün değildi. Ben aptal değilim. Her şeyin bittiğini ve Macide'nin bana inanarak sokulmasına imkan kalmadığını derhal anladım. Artık... Kendime ve ona vereceğim bütün sözlerin gülünç olacağını biliyorum. Çünkü daha birkaç saat evvel hayır cemiyeti odasında seni dinlerken kafamda yeni bir takım hakikatlerin belirdiğini sezmiş ve kendimi yeniden bir tartıp toparlamaya karar vermiştim. Bu kararın verilmesiyle unutulması bir oldu. Şimdi kendime herkesten evvel ben inanmıyorum. Tamamıyla değişeceğim muhakkak fakat ne zaman? Senelerce süren bir mücadeleden sonra mı? Yoksa hiç muvaffak olamayarak bu manasız varlığı taşımakta devam mı edeceğim? Ne olursa olsun, macideyi böyle bir hayata iştirak ettirmek cinayettir. Sonu nereye varacağını bilmediğim bu yolda onun beraber yürümesini isteyemem. Hatta o istese bile ben kabul edemem. Son günlerde kendimi hesaba çektiğim zaman, Namuslu bir insanın yüzüne bakamayacak kadar günahlarla yüklü olduğumu da gördüm. Bak, Veznedar nerede? Size hiçbir şey söylemediğim halde onu araştırdım. Evlerini bulup önünde dolaştım. Harap yüzlü bir kadınla tasalı çocuklardan başka bir şey görmedim. Nereye saklı? İnsanlara lanet savurup dolaşıyor mu? Yoksa bir denizde ak saçlarını yeşil yosunlarla birlikte dalgalandırarak uykulara mı daldı? İnsan, bütün bu pislikleri ancak yalnız başına ve dövüne dövüne, didine didine üstünden atabilir. Ama yalnız başına. Kimseye bir şey sıçratmadan. İşte, macideyle olan nikah evrakımız. Henüz neticelenmedi. Artık lüzumu da kalmadı. Hepsini yırtıp atıyorum. Yalnız, şu küçük vesika resmi bende kalsın. Bu kadar bir zaaf da çok görülmez. Denilebilir ki, genç kadın sensiz ne yapsın, nereye gitsin? Bunu senin demeyeceğine eminim. Sen hepsini halledeceksin. Nasıl isterseniz öyle yapın. İstersen onu al, bir kardeş gibi yanında tut. İstersen onunla evlen. Beni dünyada mevcut farz etmeyin. Tamamıyla ayrı yollara ve ayrı dünyalara gideceğiz. Ben bir molozdan bir adam yapmaya çalışacağım. ''Bir gün, belki on sene oluyor, bir hocam bana ''Zekanı miras yedi gibi harcıyorsun'' demişti. Doğru, zekamı har vurup harman savurdum ve nihayet iflas ettim. Hiçbir şeyim kalmadı. Ben zekayı radyum gibi bitip tükenmez bir cevher olduğunu sanıyordum. Onun insan eliyle yetişip gelişen bir şey olduğunu düşünmüyordum. Adam olmak değil, enteresan olmak, bir şey yapmak değil... Bir şey yapanlara küçümseyerek bakacak bir yere çıkmak istiyordum. Halbuki bugün sonsuz zaman ve mesafenin içinde ben neyim? Bir solucandan, bir ayrık kökünden daha ehemmiyetsiz, daha değersiz, daha lüzumsuz bir mahlukum. Ömer bitkin bir halde sustu. Ağzı, gözleri, hatta derisi kuruyup gerilmiş ve neredeyse çatlayacakmış gibi bir hal almıştı. Bedri arkadaşının ellerini tutarak okşamak istedi. Ömer hemen geriye çekilerek ''Ben bugün tahliye edileceğim.'' dedi. Başsavcılıktan emir geldi. Tevkifhane müdürü muamelesini yapıyor. Şimdi çıkacağım. Onun için Macide'yi geri çevirdim. Beraber çıkıverirsek belki ayrılamam diye düşündüm. Yoksa onu son bir defa görmek isterdim. Hem ne kadar isterdim. Sesi titriyordu. Gözleri odanın beyaz badanalı duvarına dikilmişti. Büyük bir gayretle kendini topladı. ''Anlıyorsun değil mi Bedri?'' dedi. ''Ne sen ne Macide beni asla aramayın. Benden bu lütfu esirgemeyin. Belki balık e giderim. Belki başka bir köşeye çekilip kendimle uğraşır. Yeni bir hayata başlamaya çalışırım. Yalnız geçmiş günlerimle bütün alakamın kesilmesi lazım. Kim bilir. Belki uzak bir günde büsbütün başka insanlar olarak tekrar karşılaşırız. Ve belki gülüşerek birbirimize ellerimizi uzatırız. Macide hakkında bir şey söylemeye lüzum yok. Onu bütün bir emniyetle sana bırakıyorum. Onu benim kadar ve sahiden sevdiğini, onu benden daha çok koruyabileceğini biliyorum. Göreceksin. Yavaş yavaş sana alışacaktır. Fakat bir müddet bırakmak lazım. Bir erkek ona çok acı tecrübeler verdi. Bunları unutmadan kim olursa olsun başka bir erkeğin fazla sokulmasını belki istemeyecektir. Sen bütün bunları daha iyi anlar ve düşünürsün. Onu bir doktor gibi tedavi et. Dünyada ondan daha harikulade bir mahluk yoktur. Bedri, yemin ederim ki macideden daha kıymetli hiçbir şey mevcut değildir. Bunun kadrini bil. Hemen ayağa kalkarak arkasını döndü. Gardiyanın uzattığı tahliye kağıdını aldı ve kapıya doğru yürüdü. Bedri arkasından geliyordu. Sokağa çıkınca durdular. Ömer sağ kolunu dimdik uzattı. Bedri bu eli yakalayacağı yerde karşısındakinin boynuna sarıldı. Ömer'in kendi vücuduna sarıldığını ve bu esnada delikanlının her tarafının titrediğini hissetti. Ayrıldıktan sonra Ömer, hiçbir şey söylemeden deniz tarafına inen dar ve dik sokaklardan birine daldı. Bedri, Macide'nin bekleyeceği kahvelere doğru ağır ağır yürüdü. Ne yapacağını, Macide'ye bunları nasıl anlatacağını değil, sadece Ömer'i, arkadaşı Ömer'i, Macide'nin hala sevdiği ve ihtimal hep seveceği Ömer'i düşünüyor ve onu her şeye rağmen kendinden daha mesut buluyordu. Genç kadın Bedri görünce yerinden kalktı. ''Ne yaptınız?'' diye sordu. ''Ömer tahliye edildi. Fakat...'' Bir müddet düşünerek kelime aradı. Sonra yüzünü başka tarafa çevirdi ve mırıldandı. Fakat başını alıp gitti. ''Beni hiç aramayın. Ne sen ne macide.'' dedi. ''Yalnız kalmak, yeni bir hayatı denemek istiyor. Kendini iki kişinin mesuliyetini yüklenecek kadar kuvvetli hissetmiyor.'' Tekrar sustu. Macide de susuyor ve ötekine bakıyordu. Bir şey söylemeden yan yana yürümeye başladılar. Nihayet Bedri, bunun böyle biteceği belliydi, dedi. Macide daha ziyade kendi kendineymiş gibi mırıldandı. Evet, evet, belliydi. Bedri başka bir şey söylemek istiyor fakat cesaret edemiyordu. Onun dudaklarının kımıldadığını gören Macide sordu: ''Ne dediniz?'' Ee, ''Hiç. Şimdi size gideriz. Ben Ömer'in eşyalarını alır, onun uğrayacağı bir yere bırakırım. Sonra...'' Tekrar tutuldu. Macide önüne bakıyor ve dinliyordu. Bedri bundan cesaret aldı. ''Ablam ölüm döşeğinde'' dedi. ''Doktorlar bir iki günlük ömrü var diyorlar. Ondan sonra benim evime taşınır mısınız?'' Annem sizinle teselli bulur. Sonra manasız ve yersiz bir şey söylemiş gibi ürktü ve Macide'nin cevabını korkuyla bekledi. Fakat genç kadın gayet tabi bir sesle, ''Niçin ümidinizi kesiyorsunuz?'' dedi. ''Ablanız gençtir, ben ona bakarım.'' Bedri deminki sözleriyle ablasının geçmişte yaptığı ziyaretini hala unutmadığını anlatmıştı. Macide bunun için ilave etti. Ben her şeyi unuttum. Genç adamın ne kadar üzüldüğünü, ne kadar sıkıldığını görüyor ve ona acıyordu. Cesaret vermek için kolundan tuttu. Sultan Ahmet'ten alemdar yokuşuna doğru yürüdüler. Bir aralık Macide ensesinden çekilir gibi olduğunu sandı. Garip bir ses bu hisse direnmesini söylüyordu. Fakat dayanamayarak başını geri çevirdi arkalarından 15-20 adım uzaktan Ömer geliyordu. Macide'nin başını çevirmesiyle onun geriye dönmesi bir oldu. Şimdi başı biraz öne doğru eğilmiş, ağır adımlarla tekrar yokuş yukarı çıkıyordu. Macide durakladı. Bedri'nin kolunu bırakmıştı. Kalbi deli gibi çırpınıyor, gözün önünden binbir türlü hayaller, manzaralar İnsanlar, dumanlar, renkler geçiyordu. Fakat bu hal ancak bir an sürdü. Derhal kendini topladı. Tekrar betriye tutunarak, ''Hayır, hayır, gidelim.'' dedi. Genç adam gözlerinde nihayetsiz bir hüzünle başını salladı. ''Evet, gidelim.'' Birkaç adım yürüdükten sonra dönüp baktı. Ve Ömer'in ortadan kaybolmuş olduğunu gördü. ''Onu unutamayacaksınız.'' dedi. ''Ondan ayrılamayacaksınız.'' Macide düşünceli gözlerle yanındakini süzdü. Sonra elini cebine sokarak Ömer'e yazmış olduğu mektubu çıkardı. ''Öyle değil Bedre, dedi. Ben ondan ayrılmaya daha evvel karar vermiş bulunuyordum. Her şeye rağmen. Dörde bükülü kağıdı yanındakine uzatarak mırıldandı. Fakat beklemek lazım uzun zaman.